Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın helal mal ve makam istemek için duası. Rabbil firli ve min Ey Rabbim, benim için hatamı bağışta ve bana öyle bir mülk bahşet ki Benden sonra hiçbir kimseye layık olmasın. Şüphesiz ki sen karşılık beklemeden bolca bağışlayan ve hab ancak sensin.